31. Kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Qâle elem e kulleke inneke len testatî'a me'yye sabrâ Musa'ya ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. <gülüyor> Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir durum ulaştın dedi. فَانْطَلَقَى حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ فَأَبَوْا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 Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Emmes safinatu fe kanet li maskin yaamelun fi al bahri fa eradtu an aibaha ve kana wara'uhum melik ve kana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 Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mü'min kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rabblerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.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 Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ve yeselûneke zil-karneyn kul sæetlû 'aleykum minhu zikra. Ey Muhammed, sana Zülkarneyni sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.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 وَلَ أَمَّا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 en yuzhuru ve artık Yevcuç ve mevcut onu ne aşabildiler ne de deldirebildiler. ve bu rahmetimden bir <gülüyor> rahmettir. <gülüyor> Eğer Rabbim vaat ederse onu yok eder. Ve Rabbimin vaadi hak Zülkarneyn dedi ki, Bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vadi geldiği zaman, onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir. <gülüyor> Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sûr'a sure üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız. Ve arab ne cehenmeme edilil Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> كَانَتْ Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ en yettehidû ibâdî min dûni evliyâ inna e'tedenâ cehenneme lil kâfirîne nuzulâ Yoksa inkâr edenler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz, Cehennemi kâfirler için bir konak olarak hazırladık. Ollalunübbükü bil-ıxserin a'mala, fil dunya Deki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi?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 Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Ulau kana'l-bahru midadan likelimati rabbi lanafida'l-bahru qabla rabbi Ey Muhammed de ki Rabbimin sözlerini yazmak için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 Fman kana yarjolı qaı Rabbi, fal yamal amalı salıha, ve la yüşrık biğbādatı Rabbi, ahdadeki ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahdır diye vahyediliyor.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 Zikru rahmeti Rabb'k abdehu Zekeriya. Kaf ha ya ein sat. Bu rabbinin kulu Zekeriya'ye olan rahmetini anmadır. İznadı Rabb'hu nida an kafiye. Rabbi Rabbim, "İnni vehna elgizm minni ve işte ala rıs şeibo, ve nam akon Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: "Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı, başım..." İhtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. وَإِنِّي خِثْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا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 Ya Zekeriya, inanubşuruk bı gula min ismuhu Yahya. Lmnejgallehu min qablu semiya. Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته <gülüyor> وعشياء. Zekeriya, mağbetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allahı tesbih edin diye onlara işaret etti. Ya Yahya, al kitabı biquwwatin ve ataynahu'l-hikme sabyan ve hananan min ladunna ve zekaten ve kanat qiyya. Yahya dünyaya gelince biz ona ey Yahya kitabını kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik.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 Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. Wazkur fi al-kitab Maryam idh intabdat min ahlha makanay Ey Muhammed, sen kitapta Meryem'i dan. Hani o ailesinden ayrılıp.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 قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَّا Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi. قَالَ <gülüyor> اِنَّمَا Ene rasulü rabbike li li'ahab laki gulamen zekiya Cebrail Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. "Qalat enna yakunu li gulamun ve lem yemsasni basaru ve Meryem benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadında değilim dedi. O alek, zelik, qal minna, dedi ki.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 Annen de iffetsiz değildi. Fa şaırat ilayhi, Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, "Biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz?" dediler. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ مَادُمْتُ حَيَّا Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı.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 وَالسَّلَامُ Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde, bana selam olsun. ذَٰلِكَ İşte, hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa Allah kelamına göre budur. Ma kana lillahi en yettahiz min veladin subhana ize kadha emran fe inma yaqulu lehu kun Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.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 Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Esmi' bihim ve lakin fi Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.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 Ey Muhammed kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. İlzal li abiyi ya ebte lima ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yughni anke ya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 Beni uzun bir süre bırak git dedi. O aleyselamun aleyke saestagfiru lek rabbi innehu kana bi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 İshâqa ve Ya'kûbe ve kullen ce'alnâ nebiyyâ. Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca, biz ona İshakı ve İshâq'ın oğlu Ya'kûb'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık. Ve vehebenâ lehum min rahmetina ve ce'alnâ lehum lisâne sidaqin biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık. Vazkur fil kitabi Musa innehu kana muhlasen ve kana rasulen Ey Muhammed, kitapta Musa idi. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi. Ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Biz Musa'ya Tur dağının sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Vvahbana L enough rahmetine axaahu Harun nabiye. Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık. Vzkkur fil kitab isma'il innehu kana sadık al u'ad ve kana rasul an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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. <gülüyor> ikellezinin an'amellahu alayhim minan nabiyin min zurriyati adama wa min man hamalna ma nuuh man hamalna ma nuuh wa min zurriyati man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 Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. min Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar Yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. İllamen tövbe ve ve amil Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır. Cenneti adn'in illeti vaad-ı Rahman'ın kana Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقيا.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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında üstü hazır bulunduracağız. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ عَلَى Sonra, her toplumun içinden rahman olan Allah'a en çok karşı gelip, isyan edenleri ayıracağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا Sonra biz, Elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. Ve imin kum illa variduha, kan ala Rabbk hatma maqdiya. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Zun menunel-jellezinettequ ve nezerud-zalimina Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır zalimleri de orada diz üstü çökmüş bir halde bırakırız. Ve izatlu aleyhim ayatuna bayinatin qala'l-lezina keferu lil-lezina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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيَا Biz, onlardan önce nice nesiller helak ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى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 bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O kaybımı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Kal sen aktubu ma yiqulu ve namudluhu min al-ghabim adda ve nerthu ma yiqulu ve atina farda. Hayır.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 Allah'tan başka ilahlar edindiler. Kalı sakfurun bıعبادetihim ve konun عليهم ضد. Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Alam tara an arsela şeyatin ala kafirin teuzhum az. Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. فَلَا aleyhim عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahmanın huzuruna toplarız. Ve nasuqul mujrimin ila jannah ma urda. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. La ymlkun al-shafaat illa man ittahzud al-rahman ahda.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 Onlar Rahman'a çocuk isnadettiler diye neredeyse gökler çatlayacak yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبَدًا Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir. لَقَدَ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. Ve kulluhum ateehi yawmal kıyameti Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. 32. kaset اعوذ بالله من الشيطان الرجيم İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Ve inma ve Ey Muhammed biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ min قَرْنٍ هَلْ تُحِسْسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تسمع لهم Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve ha harfleriyle başladığı için bu atla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Muha ma anzalna aleyke al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan limen yakhsha. Tanzila mimmen khalaqal arda was al'ulâ Ha. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Errahmanu Ar alal arş istawa Lehuma ma fi's-semawati ve ma fi'l-ard ve ma beynehuma ve ma tahtas Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep onundur. Ve in techer bil-kavli fe'innehu ya'lemus-sirre ve ihfa sen sesini yükselsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki o gizliyi de bilir, daha gizliyi de. Allahu la ilaha ve lehul husna. Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Vah al ata k Musa. İzra anar, fakat liahlhim kuthu. İni anastunar lali, lali atikum minhabi qabas, ou ajidu alan nari huda. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine durun ben bir ateş gördüm. Belki sizi ondan bir kor getiririm. Ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim ne <gülüyor> rabbuk Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi Ey Musa şüphesiz ki ben senin rabbinim ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın ve enehtarutuka festemi'lima yuha Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahid edecek şeyleri dinle. İnni ene Allahu la ilahe illa ana Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et beni anmak için namaz kıl İnne sa'ate atiyatan akadu ukhfiha kullu nefsin bima tas'a fe anha la yu'minu Kıyamet saati mutlaka gelecektir Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse, sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun. وَمَا تِلْكَ يَا قَالَ هِيَ عَصَاءَ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَا Ey Musa! Sağ nedir? Musa, O benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır, dedi. قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa, değneyi yere attı. Bir de baktı ki, o bir yılan olmuş. Sür'atle hareket ediyor. قَالَ خُذْهَا وَضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اٰيَةً اُخْرَا لِنُرِيَكَ مِنْ Allah dedi ki, al onu, korkma. Biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. قَالَ رَبِّ شُرَحْ ve صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقَدَةً مِنْ لِسَانِي Yefqahu kavli Musa şöyle dedi Ey Rabbim benim göğsüme genişlik ver işimi bana kolaylaştır dilimden pelteklik düğümünü çöz Böylece sözümü iyi anlasınlar Ve cealli veziren min ehli Harun akhi uşdud bihi ezri ve emri ailemden birini kardeşim harun'u bana vezir yap onunla arkamı kuvvetlendir onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun. Allah buyurdu ki, Ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk. İv ila yuha Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim içinde, kendisi içinde düşman olan biri alacaktır. Ey Musa! Ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum. إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِن۪ينَ ف۪ي اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَر۪ي يَا مُوسَا Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa. وَاَصْطَنَعْتُكَ <gülüyor> اِذْهَبَ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ Ben seni kendime peygamber seçtim. ''Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün, beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavuna gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.'' قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَحْرَفُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ Musa ve kardeşi Harun, Ey Rabbimiz! Biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler. Allah şöyle buyurdu. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مِعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ona gidin ve deyin ki: Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ Yanına vardıklarında Firavun, Sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. قَالَ رَبُّنَ الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da, ona doğru yolu gösterendir, dedi. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَىٰ Firavun, peki öyleyse, önceki nesillerin halini ne olacak, dedi. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ Allah ﷻ jāl al-kum al-ardı mehdu ve salak al-kum ﷻ <gülüyor> Musa'da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık. Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır. Minhaخلقناكم ve ve minha Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız. Wallad arinahu ayatina ve aba. Andolsun ki. Biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَٓا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا suwa. Firavun Musa'ya dedi ki, Ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana, seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de, bizim de caymayacağımız, Uygun bir yer olsun. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ Musa, buluşma zamanınız, insanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi. <gülüyor> Musa onlara size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi. <tuhat> <tuhat> Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar. Kâluş <tuhat> ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وَقَدَ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَٓا Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır. Musa tülqiyâ, ve evvel men Sihirbazlar Ey Musa Hünerini yasen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler قال بل ألقو حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musaya hareket ediyorlarmış gibi göründü.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 ''İnnemâ san'û keydü sâhirin ve lâ yuflihü s-sâhiru haydü Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, ''Korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere atta, onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir.'' sihirbazda nereye varsa başarı elde edemez ve seusu cedenmen ne bir <gülüyor> Rabbi ve Muse Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar Biz Harun ve Musa'nın rabbine iman ettik dediler قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبانكم في جذوع النخل ولا تعلمون أين وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقًا Firavun sihirbazlara, Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقَضِمَا اَنْ فَقَضِ مَا أن تَقضِ إِنَّمَا تَقضي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır. İnnehu men ya'ti rabbahu mujriman fa inne lehu yamutu fiha wa la Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ <الْعُلَى> Kim de ona salih ameller işlemiş bir mü'min olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır. جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَر۪يمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّا Bu dereceler altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur. وَلَقَدَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اَنْ أَسْرِ بِعِبَاد۪ي فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ Ant olsun ki biz Musa'ya, ''Kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme.'' diye vahyetmiştik. <gülüyor> Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp, içine aldı. Firavun, kavmini saptırdı. Doğru yola götürmedi. Ya benin, ve ve Ey, İsrail oğulları Biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Kulumun min tayyibâti mâ râzakanâkum ve lâ teqgâv fîhî fayâhille aleyküm gâbâbî ve men yâhlil aleyhî gâbâbî fâkad hevâ. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır. Ben Tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayacağım. Musa, beraberindekilerden önce tura koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik. "Oalhumu lai' ala' atheri ve agjeltu elikarabbil terdaa." Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim" dedi. قَالَ فَإِنَّا قَدَ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِر۪ي Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi. فَرَجَعَ مُوسَىٰ اِلٰى قَوْمِه۪ غَبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ اَرَتْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki, bana verdiğiniz sözden caydınız, dedi. قَالُوا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا ولكن نحملنا أوزرا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Onlar da şöyle cevap verdiler: Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin zinet eşyalarından birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onlara ateşe attık. Aynı şekilde Samiri'yi de attı. <gülüyor> Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tura giderken burada unuttu dediler. ve la ve la Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu? onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi. وَلَقَدَ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ emri Andolsun ki Harun onlara önceden ey kavmim siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti Walulen berah aleyhi hatta yerca ileyina Musa onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzaya tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. Qāla yā Hārūn mā Musa dönünce: Ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni meneden nedir? ''Yoksa benim emrime karşı mı geldin?'' dedi. ''Qâle yabne umme lâ te''huz bilhiyatî ve lâ bir <gülüyor> râsî inni hâşîtü en te'kûl.'' İni, hoşit ol. Takuol, fırıptı beni İsrail, ve nam terk b Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi. قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي Musa, Samiri'ye, Ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir? dedi. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي o da, ''Ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu zinet eşyalarından eriterek yaptığım buza heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi.'' dedi. قُل فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى İlahik alâhi zâlte alâhi gaâk, falâ nuparıqan nahu, thumbâlân sifan fil yem min sfa. Musa, Samiriye, haydi, defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de Asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi. اِنَّمَا اِلٰهُ كُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır. Kezâlik nequssu aleyke min embâ'i mâ kad sebeq ve kad âtaynâke min ledünnâ zikra. Ey Muhammed işte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik. <gülüyor> Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ Onlar, o günahın cezası için de ebedi olarak kalacaklardır. Bu, onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur. يَوْمَ يُنْفَخُفِ ve وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا o gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız. Yetahafetun beynehum illa illa ashra Onlar kendi aralarında "Dünyada sadece 10 gün kaldınız." diye fısıldaşırlar. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمَا Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّهِ نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin. Yevme izi ittib'un ed-da'iyela'i ve calehu ve huş'atil asvatu lirrahmani fala tesma'u illa hamsa o gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran israf ile tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin. يَوْمَ la لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا o gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir. <gülüyor> Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz. وَعَنَةِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ Bütün yüzler, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هضما. Her kim mümin olarak salih ameller işlerse, artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربيًا وصرفنا فيه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar, veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبَلِ اَنْ يُقَضَىٰ اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'anı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de. Vallaqad ahedna ila Adam min qablu fanasya, ve lem najdalehu azma. Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yemet diye emir vermiştik fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık. Ve iz kulnâ lil melâiketi escudû li Âdeme fesecedû Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُونَ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَاءَ İnnalak ala tejöğfifiha, ve la tağra, ve annakalatızmâfifiha, ve la tâdhâ. Biz dedik ki, ey Adem! şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen Cennette ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın, ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Fawaswasalehi shaytanu qala hal ala ve Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve. Ey Adem, Sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? dedi. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا onun üzerine Ademle eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabb'inin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı. Thumma tabahu rabbuhu Sonra Rabbi onu peygamber seçti. Tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. O lehbi tu minha cemian ba'dukum adu فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْن۪ي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا وَلَا يَشْقَى Allah buyurdu ki, ikinizde iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o, dünyada sapıklığa düşmez. Ahirette de bedbaht olmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَن۪ي اَعْمَا وَقَدَ كُنْتُ بَص۪يرًا Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, Ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der O et Allah işte bu böyledir Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا Min مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنْ نُّهَا Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır. Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı kendilerine azap hemen gerekli olurdu.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 Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin. Ve la temeddân geynek ila ma matteğnabhihı azvajam minhum zehra al hayatı dünya linaftnəhum fihi. Ve rızık Rabbı Ey Muhammed, kendilerini denemek için kâfirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ve mur'ehlik bis-salati vestabir 'aleyha la neseluke rizqan nahnu nerzukuk vel 'âkibetu littekva Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولَى Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَا Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi. قُلْ كُلُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ ve وَمَنْ اِهْتَدَى Ey Muhammed! De ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.